Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min amalina Men يهdihillahu fe lâ mudille ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluh Emâ ba'd. Fe inne'l istiqâl hadîsi kitâbillâh ve hayral hedîhi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin valâle ve kulle zalâletin finnâr. Zeberret kitabında mağfire namazlar başlığı yarım kalmıştı. Abdest namazı bölümündeyiz. 404 nolu rivayet Burayde radıyallahu anh'den, Burayde bin Husayb radıyallahu anh'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah olunca Bilal'i çağırdı ve Ey Bilal, cennette beni neyle geçtin? Cennete ne zaman girsem önümde senin ayak seslerini işittim. Bu gece cennete girdiğimde de ayak seslerini işittim. Altında ve yüksek bir saraya geldim. Bu sarayı kimin diye sordum. Dediler ki Araplardan birinindir. Ben ben de bir Arap'ım. Bu saray kimindir dedim. Dediler ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden Müslümanlardan birinindir. Ben Muhammed benim bu saray kimindir dedim. Dediler ki Ömer bin el-Hattab'ındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Ömer şayet senin kıskançlığın olmasaydı mutlaka saraya girerdim. Ömer radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü senin de kıskanacak değilim ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anh dedi ki ey Bilal cennete benden önce hangi sebeple girdin? Dedi ki her abdestin bozulduğunda mutlaka abdest alır ve iki rekat namaz kılarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte sebebi budur buyurdu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ahmet bin Amr, Tirmizi, İbn-i i̇bn Hakim, İbn-i Bişeybe, Şeybe, Hatip tarihinde, Ebu Naim, Hilyet-ül Evliya'da, beyhak İman'da ve İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Şeyh Muhbir bin Hadi, Sayhül Müsnet'te tahric etmiştir. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam rüyasında, e, demek ki bu sık sık olan bir şey, cennete ne zaman girsem, böyle görüyorum diye bildiriyor. Burada Bilal radiyallahu anh'ın kıssası başlıkla alakalı olan kısım yani ne zaman abdestim bozulsa mutlaka iki rekat namaz kılarım diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da bunun işte cennette kendisinin önünde takunya seslerini işitmesiyle alakalı olduğunu bildiriyor. Bu her abdestle beraber dileyen kimse için iki rekat namaz kılmanın meşru olduğuna edildir. Yine 405 no'lu rivayette Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim güzelce abdest alır sonra yanılmadan iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Bu buhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem et-Tuhur'da Ebu İsa el-Müzekki müzekkiyatta Hakim Ahmet, Ebu Davud Begavişer-i bezar Taberani, Avd bin Hümeyt Mu'cem'in İbnül Arabi, yine Mu'cem'in sahabe de i̇bn Khani, El-Efrat'ta i̇bn Şahil, tarihinde İbn-i Sakir rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Muhbil bin Hadis, Sahil-i Müsnet'te tarih etmiştir. Bu da bu namazın faziletini e, bildiriyor. Kuşluk Duh'a namazı 406 olur rivayet. Fahite Ummu Hani radıyallahu anh'a dedi ki, Mekke olunduğu gün müşriklerden olan iki biraderimi işçi olarak tuttum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göründü. Üzerinde bürünmüş olduğu tozlu bir örtü vardı. Beni görünce Fahide Ümmühani'ye merhaba dedi. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü müşriklerden olan iki kaynımı işçi olarak tuttum. Buyurdu ki senin çalıştırdığını biz de çalıştırırız. Senin eman verdiğine biz de eman veririz. Sonra Fatıma'ya su getirmesini emretti. Osu ile gusletti, sarılmış olduğu elbise ile 8 rekat namaz kıldı. Bu Mekke'nin fethi günü kuşluk vaktinde olmuştu. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ahmet bin Anbel, İbn-i İbban, İbn-i Zeyme, İbn-i Şeybe, Nesai, Ebu Davut, Abdurrazak Taberani ve Beyhaki rivayet etmişler. Elbani Sayha'da tarihç etmiştir. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kuşluk namazı kıldığına dair bir rivayet. Sekiz rekat kılmış. Enes Radyalan'tan gelen bazı rivayetlerde de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sadece bir kere kuşluk namazı kıldığını gördüm diyor. Yani her halükarda bu namaz meşrudur. E, fiili olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan böyle naklediyor. Zayıf bir rivayette 12 rekat kıldığına dair de e, bir haber var. Fakat e, yani zayıf olduğu için o hüccet olmaz. Rekat sayısı bakımından hüccet olmaz. Yani sayı olarak gelenlerde e, kuşluk namazı en fazla 8 rekat sabit olmuştur. Kusuf, güneş tutulması namazı. 407'in oğlu rivayet Numan Bin Beşir radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanda güneş tutuldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkuyla elbisesini sürüyerek çıktı. Mescide geldi.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 Sünen de rivayet etmişlerdir. Evet, güneş tutulması işte bu astronomların iddia ettiği gibi işte araya ay giriyor veya ay tutulmasında araya güneş giriyor. Bununla hiçbir alakası yok. Zaten e, bir videoda atmıştım galiba grupta. E, 2015 yılındaki tam güneş tutulmasında bunu görüntülemişler. Yani ayla bir alakası yok. Tamamen bir perde gibi bir şey kapatıyor e, güneşi. Ayda da diğer tarafta gözüküyor bunun yanı sıra. Yani e, ayraya ay girmesiyle alakası yok husuf veya kusufun. E, yani Allah'ın tecellisi yani Allah'ın takdirinin bir tecellisi bu. E, bunu Allah Resul Aleyhisselatü Sen Allah bir şey tecelli edince ona boyun eğer diyerek ifade ediyor. E, diğer başlığa geçmeden önce şu kuşlukla ilgili olarak kuşluğun vakti hakkında da bir uyarda bulunalım. Kuşluğun vakti Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden yani güneş doğması esnasındaki kerahat vaktinin çıkmasından itibaren güneş tam tepe noktasına gelinceye kadar olan zaman dilimidir. Ee, burada güneşin tam tepe noktasındayken zeval yani batıya doğru meyletmesine kadar bir müddet tam tepedeyken namaz kılmaya saklanmıştır. Güneş doğduğu esnada bir de tam batarken e, bu vakitler yasaklanmış vakitlerdir. Kuşluğun vakti ise e, Sahih-i Müslim'de gelen rivayette olduğu gibi e, deve yavrularının güneşin kumu ısıttığı ve bu sebeple deve yavrularının ayaklarının o yandığı, ısındığı bir vakitte e, kılarlardı diye geçiyor. Ve bu namazın diğer bir adı Evvâbin namazı, yani çokça tövbe edenlerin namazı diye. E, nitelenmiştir. Yani bu konuda sayı fazleti hakkında pek çok sayı rivayetler var. Evabın namazı, duha namazı, işrak namazı, kuşluk namazı diye bu gibi isimlerle anılan namazların hepsi aynı namazdır. Yağmur duası namazını mescit dışında kılmak 408 numalı rivayet. Muhammed bin İbrahim et Teymi rahimullah dedi ki. Abiyullah'ın oğullarının azatlısı Umeyr radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i Zevra yakınlarında Ahcaruz Zeyd denilen yerde yağmur duası yaparken ayakta ellerini yüzüne doğru kaldırmış fakat başından yukarı geçmeyen bir halde dua ederken görmüş. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. E, Müsnetler de Abiyullah'ın azatlısı Umeyr diye geçer. E, bu hadis zikredilir. allah Alem e, bir tane rivayeti var bu zatın. Veya varsa da en fazla bir iki tane çok rivayet olan birisi değil. Mukilluğundan bu sahabe. Bunu Ebu Davud, Hakim, İbn-i Ahmed Ahmet, Bukhar Yedeinde, Tirmizi, Nesai, İbnül ül Müsned'inde, Taberani rivayet etmişler. Mukbil bin Hadisayül Müsned'de taric etmiştir. Yağmur duası namazında söylenecekler. 409 no rivayet. Cağır bin Abdillah radiyallahu anh'a Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir topluluk geldi ve dediler ki Ey Allah'ın Resulü Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım bize yardım eden, bereketli, otu bol, zararlı değil, yararlı, vadeli değil, acele yağmur ihsan et. Ardından gökyüzü kat kat oldu, bulutlarla doldu. Bunu taberani et duada Hakim İbn-i Zeyme Ebu Davud Bey Haki Müslüm'ün şartına göre bir sınatla rivayet ettiler. Muhbil bin Hadica Müsait de tahric etmiştir. Yani Arapça lafzı da mesqina, gayten, muğifen, heniyen, meriyyen, kadakan, tabakan, nafyan, gayra acilen, gayra rayisin. Bu şekilde bir dua naklediliyor. Farklı lafızlarda diğer rivayetlerde geliyor. Bu da e, meşru lafızlardan birisi. Bayram namazında tekbir sayısı 410 olur rivayet Nafi Mevla Abdullah bin Ömer radiyallahu anh'a dedi ki Ebu Hureyre radiyallahu ile beraber kurban ve Ramazan bayramlarına şahit oldum. İlk rekatte kıraatten önce yedi, ikinci rekatte kıraatten önce beş tekbir aldı. Bu Bukhari ve Müslümin şartlarına göredir Malik Muatta'da Şafii müsnedinde de Beyhak-ı rivayet etmişlerdir. 411 Nolu rivayet, Ata Rahimullah dedi ki, i̇bn Abbas Abbas Radyalıma bayram namazında ilk rekatta başlangıç tekbiriyle beraber 7 tekbir alır, ikinci rekatte rükû tekbiriyle beraber 6 tekbir alırdı. Bu tekbirlerin hepsini de Kıraat'tan önce yapardı. Bu da Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn-i Şeybe, Ahkamül İdeyin'de Firyabi, Tahaüşerhumenelâsâr'da rivayet etmişler. Elbanirvalgalil'de tahriyc etmiştir. 412. Abdullah bin Haris Rahimullah dedi ki, İbn Abbas radıyallahu anh, bize bayram namazını kıldırdı ve ilk rekatte 5, ikinci rekatte 4 olmak üzere 9 tekbir aldı. İki kıraati de birbirine yakın yaptı. Bu eserde Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn Ebi Şeybe Abdül Rivayet etmişler. Elbani sayıha da taric etmiştir. Burada görüldüğü gibi e, İbn-i Abbas radıyallahu anh, sayı rivayetlerde e, farklı yani bir 7 artı 5, 12. İşte burada 5 artı 4, 9. Bu İbn-i Mesud radıyallahu anh'den de rivayet edilmiştir. Yani 5 artı 4, 9 şeklinde. Fakat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan e, gelen 7 artı 5'tir. Yani e, Allah Resulü'nün sabit olan budur. Biz bu sahabelerin bu gibi e, merfu hadislerde geçmeyen uygulamalarında e, diyeceksiniz ki işte vardır bir bildiği bu sabilerinde. Biz o bildiğini bilmedikçe e, bize Allah Resulü'nden ulaşanlardan mesulüz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bayram namazı hakkında sabit olan e, birinci rekette yedi, ikinci rekette beş tekbirdir. Yani toplam 12 tekbirle kılınır bayram namazı. Bu sahabilerden böyle değişik sayılar gelmiş. Bunlardan sayı olanlar var. Mevkuf olarak tabii. E, bu sebeple Hanefi mezhebi i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın görüşlerini ekseriyetle takip ettiği için Hanefi mezhebinde bayram namazları 9 tekbirle kılınmakta. Fakat onlarda bununla beraber e, tekbirlerin yeri noktasında da sıkıntı var. Yani... İbn Mesud radialan'dan evet dokuz tek bir sabit olmuştur ama İbn Mesud'dan sahih olarak gelen rivayetlerde bunlar krah'ten önce. Hanefi mezhebi ise krah'ten sonra yapıyorlar. Ee, krah'ten sonra yapıldığına dair de rivayetler var İbn -i Mesud'dan ama bunların hiçbirisi sahih değil. Yani bunun altını çizmek lazım. Ee, bu sebeple bizim e, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz, çekişirseniz onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürür. Biz Allah'a ve Resulüne döndürdüğümüzde bayram tekbirleri 7 5 12'dir ve bunlar kıraatten öncedir. Bu ihtilafı bütün iman edenlerin gidermesi gerekir. İşte bu mezhepte böyle diye, falanın görüşü böyle diye böyle bir şeye devam etmek caiz değildir. Allah Azze ve Celle ihtilafdan bu ümmeti yasaklamıştır. Bayram namazı kaç rekattır? 413 ne olur rivayet? Ömer Radyalant'tan yolcu namazı iki rekattır, kurban bayramı namazı iki rekattır, Ramazan bayramı namazı iki rekattır, cuma namazı iki rekattır ve bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dili üzere kısaltma olmaksızın tamdır. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ahmet bin Amber, İbn-i İbban, i̇bn Zeyme, Nesai, İbn-i Mace, Tayalise, Ebu Yala, Mucemilevsat'ta Taberani, Şerhumani, Lasarda, Tahavi ve Behaki rivayet etmişlerdir. Bayram namazının vaktine gelince 414 nol rivayette Yezid bin Hümeyr er-Rahabi'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi Abdullah bin Busür radıyallahu anh Ramazan veya Kurban Bayramı günü insanlarla beraber çıktı. İmamın gecikmesine karşı çıktı ve dedi ki biz bu saatlerde namazı bitirmiş olurduk. Bu nafile namaz yani kuşluk vaktinde olmuştu. Bu Bukhar ve Müslim'in şartına bu eserle bu hadis Müslim'in şartına göredir. Buhari e, muallak olarak zikretmiştir. Ebu Bekir el-Firyabi Ahkamu'l-Liye'inde, Ebu Davud Hakim, İbn Mace, Taberani Müsnedü Şami'inde, Beyhaki Sünen'de rivayet etmişler. Elbani Rivahu'l-Galil'de Muhbil bin Hade Camii Said'te tahricetmiştir burada bu Harun Yıldırım'ın yaptığı tercümede yani onlarda işte bir mezheptahub olduğu için buradaki Vezalike heynet tesbih kelimesini buhari tercüme ederken e, Muhtemelen tabi Ebu Emre'nin cehaleti sebebiyle e, böyle bir not düşmüşler işte bak burada diyor tesbih namazı geçiyor Demek ki tesbih namazı bilinen bir şeymiş e, diyor Buradaki e, Vezalike heynet tesbih yani bu, Nafile namaz kılınan bir vakit, yani kuşluk vaktini kastediyor. E, bu vakitler diyor, kuşluk namazının vakti artık. Yani geç kaldığınızda Abdullah bir sürü radıyallahu anh bunu söylüyor. Yani bu vakti bildirmek için söylenen bir söz. Tesbih namazıyla bunun hiçbir alakası yok. Nafile namaza Araplar Sibha derler. Sibha kelimesi tesbihten gelmektedir. Çünkü namazda tesbih var, yani Subhan. Allah subhan ve subhan gibi Allah'a tesbih edilen e, zikirler vardır. Bu sebeple nafile namaza Sibha kelimesinin de kullanıldığı vakidir. Bu, bu sebeple Vedalkah yine tesbih sözü bu nafile namazın kılındığı vakit idi. Yani kuşluk namazın kılındığı vakit idi diyor ravi. Bayram cuma gününe tevafuk ederse 415 no'lu rivayet Atâbin ebî Rabah dedi ki İbnü Zerrad radıyallanma bize cuma günü bayramda gündüzün başında namaz kıldırdı. Sonra cuma namazına gittik yanımıza çıkmadı. Biz de kendi başımıza namaz kıldık. İbn Abbas radıyallanma Taif'teydi. Geldi zaman ona bu durumu anlattık. Dedi ki sünnete isabet etmiş. Bu hadis müslümin şartına göredir. Ebu Davud, Ziyadmaktesel Muhtar'ede e, rivayet etmişler. Mukbil bin Hadice Müsait'te taric etmiştir. Tabii bu konuda daha başka rivayetler de var. Bukhar ve Müslüm'ün şartına göre sahip olmasa da e, isnat, sıhhat şartlarını taşıyan daha başka rivayetler gelmiştir. Şayet cuma ile bayram namazı, bayramın ilk günü yani, aynı güne tevafuk ederse dileyen e, bayram namazına katılır, dileyen cuma namazına katılır. Böyle bir e, ruhsat verilmiştir. Dileyen ikisini de kılar. E, bunda bir genişlik var. Deve üzerinde bayram hutbesi 416 oğlu rivayet. El-Hirmas bin Ziyad el-Bahili radıyallahu anh'ten. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Mina'da kurban bayramı günü Adba adlı devesinin üzerinde insanlara hutbe verirken gördüm. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Davud, Ahmet, İbn-i İbban, i̇bn Sad tabakatında rivayet etmişler. Elbani et-Daife'de Mukbil bin Hadi, Sahil-i Müsnet'te sayı olduğunu, müslimin şartına göre olduğunu belirtmişlerdir. Bu da işte deve üzerinde veya binek üzerinde e, bayram hutbesinin verilebileceğine açık bir delildir. Bayram hutbesini dinlemek için kalmak mecburi değildir. Yani cuma hutbesindeki gibi değilmiş demek ki. 417 ne no rivayet. Abdullah bin es radıyallahu anh'ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını kıldırdı. Sonra hutbe vererek şöyle dedi. Kalmak isteyen kalsın, gitmek isteyen gitsin. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Abbas et devri tarihu yahya bin mayinde. Hakim İbn-i Uzeyme, ziyav Muhtaride, İbn-i El-Müntekada, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace, i̇bn Ebi el-Ahat vel-Methanide, Firya-b-i Ahkam-ül İdeyinde, Asar'da, İbn-i Ebi Haytheme, tarihinde, İbn-i el-Muhallada ve Beyhak-i Sünen'de etmişler. Elbani olduğunu belirtmiştir. Bu durum yani sahabe bunu bildikleri için yani e, bayram namazlarındaki hutbeyi dinlemek işte bir cuma hutbesi gibi değil. Yani farz kılınmamış. Dileyen bekliyordu, dileyen gidiyordu sahabenin uygulaması böyleydi. Hatta e, Muaviye Radyo'nun zamanında işte bu hutbelerde bazı çirkinlikler işlenmeye başlanınca yani Muaviye taraftarı olan kimseler hutbelerde Ali radiyallahu anh'a beddua, Ali radiyallahu anh'ın taraftarı olan kimseler işte Muaviye'ye lanet gibi böyle karşılıklı lanetleşmeye benzer şeyler bayram hutbelerinde dahi e, işlenmeye başlayınca, uçurulmayan şeyler başlayınca insanlar bu hutbelere katılmayıp dağılıp gidiyorlardı. Bu sebeple e, Mervan'dan itibaren e, Emevilerde bir bidat ortaya çıktı. Onlar hutbeyi bayram namazından öncesini aldılar. Yani insanlar hutbeyi dinlemeden çekip gitmesin, yani bizim karşı tarafa attıklarımızı dinlesinler diye adeta, hutbeyi bayram namazının önüne aldılar. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh Sayın Müslim'de geldiği üzere, işte siz ne yapıyorsunuz diyor Mervan'a, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünneti bu değil, işte Ra'ş talifelerin sünneti bu değil, bizim bildiğimiz önce namaz kılınır bayram namazı, ondan sonra hutbe verilir. O diyor değişti, Ebu Said el-Hudir işte hadisi rivayet ediyor, kim bir münker görürse buna eliyle, buna gücü etmezse diliyle, buna da gücü etmezse kalbiyle buğz diye tariklerden birisinde orada durmadı, bayram namazına da katılmadı, ayrıldı oradan şeklinde ziyadeler de var. Bu bidate sabeler karşı çıkmıştır ama uzun müddet bunu insanlar devam ettirmişler. Bu sebeple sabeler bayram namaz ve hutbesiyle ile ilgili rivayetlerde özellikle üzerinde durarak hutbe namazdan sonra idi yani bayram namazında böyle idi diyerek bunu uyara uyara söylemişlerdir. E i̇şte Yaşar Nuri gibi cahiller de <gülüyor> meseleyi tamamen tercih ederek yani o sabeler hutbe namazdan sonra idi. Bunu belirten hadisleri alarak işte bunlar Cuma'yı yanlış kılıyor Cuma namazını. Bak sahabeler diyor hutbe namazdan sonraymış bunlar namazdan önce hutbe okuyor. Bu mervanların, işte Emevilerin adetidir diyerek yani Cuma namazıyla bayram namazını birbirine karıştırarak bunu Emevilik diye lanse ediyor ve pek çok insanın aklını bu sebeple karıştırıyordu. Kendisinden işte sünnete göre Cuma nasıl diye bir, siz tarif edin madem bu işi siz biliyorsunuz dendiğinde buna dair hiçbir şey de ortaya koyamamıştır. Ya zaten kendisinin cuma namazlarıyla bir alakası yok. Yani insanlar buna şahit oldular. Ee, orası farklı bir nokta. Evet, bir sonraki kitap başlığı kit e, kitabu Ahkamiz Sefer yani yolculuk hükümleri. Ee, tabi burada ahkamu seferde e, sadece namaz değil, e, oruç ve buna benzer meseleler de ele alınacak hac hakeza. Allah Teala şöyle buyurmuştur Nisa 101. ayetinde. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin size kötülük yapmasından korkarsanız namazı kısaltmanızda üzerinize bir günah yoktur. Yalnız yolculuktan yasaklanması 418 nolu rivayet i̇bn Abbas radyalanmadan bir adam zekat toplama göreviyle Hayber'den yola çıktı. İki adam da onun ardından çıktı. Bir kişi de hemen o iki kişinin peşine düşüp, yani arkadan giden iki kişinin peşine düşüp, geri dönün, geri dönün dedi. Hemen o iki kişi geri döndü. En arkadan yetişen kişi ilkine dedi ki, bu ikisi şeytandır. Ben onları döndürünce kadar peşlerinden gittim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varınca ona selam söyle ve bildir ki ben zekatları toplamaktayım. Eğer durumlar uygun düşerse zekatları ona göndeririz. Adam Medine'ye dönünce Nebi sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlattı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yalnız yolculuktan yasakladı. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Ebu Yala, Ziyal-i el-Muhtare'de hakim Ahmet Bezzar Keşfü-Lestar'da ee, yani Heysemi'nin e, Bezzar'ın müsnedinden zevait çıkardığı nüshada. Çünkü Bezzar'ın e, müsnedinin tam metni elimize ulaşmamıştır. Yani bir 18 ciltlik e, bir baskısı var. Fakat burada eksikler var hala. Bu sebeple Bezzar'ın orijinalini bulamamışız da Keşfül Estar'dan yerini göstermişiz. Elbani Sayıha'da Şeyh Muhbil Bin Hadi'de Sayül Müsned'de tarihci etmişlerdir. Evet. Kişinin ıssız yollarda yalnız başına yolculuk yapması böylece yasaklanmış. Diğer bazı rivayetlerde bildiğiniz üzere işte tek yolcu şeytandır, iki yolcu iki şeytandır, üç yolcu kafiledir diye geliyor. Yani iki kişi de yetmiyor. 3 kişi En az 3 kişi yolculuk yapılmasını e, tavsiye ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir rivayette şayet kişi tek başına bir evde gecelemenin ve tek başına yolculuk yapmanın ne gibi sıkıntılara gebe olduğunu bilseydi bunu asla yapmazdı diye bildiriliyor. Yani illet zikredilerek e, bu yasaklar e, söz konusudur. Yani mekruhtur dolayısıyla. Burada da bunun kerahatne sebep olan illet açıklanıyor. Yani kişi yalnız başına gecelediğinde bir evde veya Yalnız başına ıssız bir yola çıktığında, yani yalnız başına ıssız yola çıkmak demek işte olmayan yollar. Bugünkü caddede trafik kalabalığında bu yolları kastedilmiyor. Çöl gibi, işte ıssız vadiler gibi böyle yolculuklar kastediliyor. Böyle bir yere erkek olan kimse tek başına çıkamaz. İki kişi de çıkamaz. Yani kerahat vardır bunda. En az üç kişi olmaları tavsiye ediliyor Kadının mahremsiz yolculuğa çıkmasının yasaklanması 419 olur. rivayet Ebu Hürere Radyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kadın bir beritlik yani yaklaşık 22 kilometrelik yolculuğa çıkamaz. Bu ona haramdır. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. i̇bn Sakir tarihinde i̇bn Zeyme, İbn-i Hakim, Ebu Davud, Şerhüman-ı Tahavi ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Bazıları buna e Şaz diyorlar, Şazla, şazlıkla bir alakası yok. Şaz demelerinin sebebi işte kadının yolculuğunu yasaklayan bütün rivayetlerde işte 3 gün, 2 gün, 1 gün gibi gün olarak, zaman olarak bir e, tahdit varken burada mesafeyle tahdit var diye e, şazlıkla illetlendiriyorlar. Bunun şazlıkla bir alakası yok. Bütün ravileri, müslimin e, ihticac ettiği raviler ve burada mesafe çok açık bir şekilde zikrediliyor. Şimdi sahih Müslim'de İbn Abbas r.a'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, kadının tek başına yolculuğa çıkmasını yasaklıyor. Burada sefer ifadesi geçiyor. Yani sefer e, İbn Ömer r.a'dan gelen üzere işte en azı bir mil yani kişi bulunduğu yerleşim birinin biriminin mahalle köy ilçe neyse artık nerede yaşıyorsa bulunduğu yerleşim biriminin bir mil yani yaklaşık iki kilometre civarı ilerisine gitmeyi böyle bir yolculuğu niyetlenerek çıkarsa o kimse yolcudur. Erkek kadın fark etmez. Dolayısıyla kadının böyle bir yolculuğa çıkması yasak. Sefere çıkmasını yasaklıyor. Bunun üzerine orada bulunanlardan birisi diyor ki Ey Allah'ın Resulü ben falanca gazveye yazdırdım ismimi. Hanımım da hac için yolculuğa çıktı. Yani yanında mahrem yok. Git diyor, hanımına yetiş. Yani gazveyi bırak, hanımına yetiş diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Ee, Allah Resulü bunu yasaklamıştır. Bu konuda pek çok rivayetler var. Ee, bir tane daha zikretmişiz burada. Onu da aktaracağım şimdi. Yani hülasa kadının yolculuk yapması yasaklanmıştır. Burada bir belirlik mesafenin de bu yolculuğa dahil olduğunu görüyoruz. Yani üç günlük yolculuk, bir yolculuktur. Dolayısıyla İbn Abbas'tan gelen kadının yolculuğunu yasakladığı hadisinin kapsamındadır. İki günlük yolculuk yine böyledir. Bir günlük yolculuk, hakeza böyle, üç, iki, bir fark etmez gün olarak belirteyenler. Bir de bir belirt mesafe, yani yaklaşık 20-22 kilometrelik bir mesafeye de kadın gidemez. Bu kadarına da gidemez. İbn Abbas'ın hadisi ise daha mutlak. Yani bir mil mesafeden ötesine de gidemez kadın. E şimdi fetva veriyorlar ya işte kadın arabada kullanılabilir. Arabayı nerede kullanacak kadın? Yani o bir millik mesafenin içerisinde kullanacaksa genellikle arabaya ihtiyaç duymaz. Yani bu verilen fetvada şimdi e, bu noktalar göz ardı ediliyor. Kadın nereye gidecek arabayla? Yani yalnız başına gitmesi problem. Ama o bir millik mesafede tamam zevk için biner arabaya gezer. Bu, bunda serbesttir. Bunda sıkıntı yok. Ama bir milden daha sonraki mesafeye gidecekse biz kadının arabaya binmesi araba kullanması haramdır demiyoruz. Bu görüşü savunmuyoruz. Ama e, eğer mahremsiz bir şekilde giderse işte bu gibi hadislerden dolayı problemli. Yoksa mutlak olarak kadının işte araba kullanması e, yasaktır diyemeyiz. Sadece şunu söyleriz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam işlerin kötüleşmesinden bahsederken, ahir zamanda hallerin, durumların değişmesinden bahsederken kadınların bineklere bineceğini yani hoş olmayan durumlarla beraber zikrediyor. Burada mutlak olarak haramına yine delil yok. Fakat hoş olmayan bir şeyler var yani. E şimdi mesela Suud'da yasak. E, yasak olmasına rağmen yani biz serbest olan yerleri, Türkiye gibi yani kadının serbestçe araba kullandığı yerlerden hiç bahsetmiyoruz. Suud'da yasak olmasına rağmen kadınlar, e, bunlara şahit olunmuştur, erkek gibi giyinerek bu şekilde araba kullanıyorlar. Başka türlü, e, mesela erkekler araba kullanıyor, kadınlar araba da kullanmıyor. Yolun kenarından böyle kart vizit gibi telefonunu yazıp yazıyorlar. E, işte arabalara verdikleri falan böyle tuhaf şeyler olabiliyor. Yani ahlaki bozulmalar olduğu zaman belki buna işte Suud'un yaptığı bu yasaklamaya masraat gereği bir tedbir denilebilir. Ama şer'i olarak bu haramdır. Kadının araba kullanmaz haramdır denmesi... Ee, bu illetli, problemli bir meseledir. Yani bunu kimse söyleyemez. Helal, haram, Allah'ın kitabında belirttiğidir. Resulullah Aleyhisselatü açık açıkladıklarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamamış. Bineye binmesini yasaklamamış kadının. O halde e, böyle yasaklanacağını kitap ve sünnetin delilleriyle bu iş yapılsa, herkes bunun sınırlarında dururdu. Yani kadının yolculuk yapacağı yer belli. Yani sen en fazla... E, bulunduğun yerin bir mil dışına kadar bunun dışına gidemezsin. İster arabayla ister ayağın. Fark etmez yani. Yani asıl yasaklar üzerinde naslar üzerinde durulsa bu kadar e, müşkülat problem olmaz. İnsanlar da işte arabaya kadının binmesi haram mı değil mi? Bunu tartışmazdı hiç olması. 420 no'lu rivayet Kaz'a Rahimullah dedi ki Ebu Said el Hudri radiyallahu anh'ın hadis rivayet ettiğini işittim. Ve bu hoşuma gitti. Ona yaklaştım. İçimden bir şey geçti ve dedim ki, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittin mi? Bunun üzerine şiddetle öfkelendi ve dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmediğim bir şey mi rivayet ediyorum? Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Üç mescit dışında bir yere hazırlık yapılarak yolculuk edilmez. Şu mescidim, e, Mescid-ül Haram, yani Mescid-i Nedevi, Mescid-ül Haram, Kabe ve Mescid-ül Aksa. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kadın yanında kocası veya kendisine mahrem olan bir erkek olmadan yolculuk yapmasın. Burada da görüldüğü gibi yolculuk mutlak ediliyor. Yani zaman veya mesafe olarak bir e, tahsis edilmek için. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. İki günde oruç tutulmaz. Kurban bayramı ve fıtır yani Ramazan bayramı günlerinde. Yine şöyle buyurduğunu işittim. İki namazdan sonra namaz yoktur. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar ve ikinin namazından sonra güneş batıncaya kadar. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet, Tayalisi, Ebu Yala, Hümeydi, Musnedül Şami'inde, Taberani ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Evet, burada sabah namazından sonra ve ikinin namazından sonra namaz yoktur. Yani nafile namaz yoktur. Bunlar daha önce açıkladığımız üzere kayıtlı yasaklardır. Yani güneş batışa geçtiği zaman, işte i̇bn Mesud'dan gelen bir rivayette bir mızrak boyu yani battığı yere yaklaştığı zaman diyor ki, onun isnadında Abdullah bin Mesud'un oğlu Ebu Ubeyde babasından işitmediği için illetli görülmüştür, munkatı görülmüştür yani bu rivayet. O rivayete göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mızrak tabirini kullanıyor. Yani güneş doğarken bir mızrak boyu yükselmesini bu başka rivayetlerle de sabit sahip bir hadis. Batarken de yine bir mızrak ifadesi i̇bn Mesud'un bu rivayetinde geçiyor. Bu rivayetin metin olarak diğer bütün lafızları başka tariflerle hep desteklenmiş durumda. Fakat bu bir mızrak lafızına tekrarı bakmak lazım. Yani Ebu Beyden rivayet dışında bir rivayet var mı diye. Sonuçta e diğer sahabelerden gelen rivayetlerde güneş beyazken, parlakken, tepedeyken ikindi namazının farzından sonra nafile namaz kılmakta sakınca yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kılmıştır. İşte bazıları şey rivayetine getiriyor. İsnadında i̇bn olduğu için o da illetli bir rivayettir ama işte Ayşe radıyallahu sorduruyorlar veya Ümmü Seleme radıyallahu sorduruyorlar. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğle namazının son sünnetini kılamamıştı da gelen bir heyetten dolayı bunu ikili namazından sonraya bıraktı. Böyle getiriyorlar. Öyle ya da böyle. Yani bu nafile bir namaz mı değil mi? Yani kaza ediyor. Nafile namazı kaza ediyor. Nerede kaza ediyor? İkin namazından sonra. E, ikin namazından sonra yasak değil mi? Güneş batınca kadar. Böyle değil. Ayşe radıyallahu anh'a sorduklarında diyor ki Allah Resulü bunu diyor, böyle yaptı diyor. Fakat bundan sonra hep böyle devam etti. Allah Resulü bir şey yaptı mı ona hep devam ederdi lafzıyla aktarıyor. Başka rüayette Bukhari'nin aktardığına göre Ayşe R.A. benim yanımda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikinin namazından sonra bu iki rekat hiç terk etmedi diyor. Böylece Allah Resulü'nün fiili olarak ve sahabelerden bazılarının fiili olarak ve kavli olarak e, bu yasağın ayrıntısı gelmiştir. Yani güneş sararmadıkça ifadesi. Yani bir kaydı budur. Güneş böyle batıya yaklaşıp da sararınca yani batmaya yüz tutunca bu vakitte artık ikinin namazı, ikinin namazından sonra e, nafile namaz yasak hale geliyor. Yani buradaki yasak kayıtlıdır. Bu mutlak olarak zikreden sahabeler de buradaki illette dolayı bundan sakındırmışlardır. Yani bir kimse işte nasıl olsa e, ikinden sonra da iki rekat sünnet varmış diyerek, yani nafile namaz varmış diyerek bu namazı kılsa, İnsanlar bunu artık aldırış etmez hale gelecek. E, kerahat vaktinde de, yani yasaklanan vakitte de e, kılmaya e, teşebbüs edecekler. Bunun önünü almak için belki sahabeler böyle e, mutlak zikrediyor. Doğrusunu Allah bilir. Sonuçta bu yasan illeti başka rivayetlerde sabit olmuş. Yani güneş beyazken bir sıkıntı yok iki namazdan sonra. Fakat sararırsa, Yasak onun hakkında. Mahremi olmayan kadın hacca gidemez. 421 ne olur rivayet. İbn Abbas radıyalanmadan bir adam Medine'ye gelmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona nereye konuk oldun dedi. Adam falan kadına dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki senin üzerine kapısını kilitledi mi? Kadın yanında mahremi olmadan hacca yapamaz. Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. kutni Bezzar. Taberani, Mücemel Kebir'de ve Efsat'ta, İbn Azm el-Muhallada, İbn Abdilber el-İsiskarda, Elbani Es-Sayeha'da zikretmişlerdir. Evet, burada da yine mutlak bir ifade var. Kadın yanında mahremi olmadan hac yapamaz. 2 422 no'lu rivayet Amra binti Abdurrahman rahimehullah'tan Ayşe radıyallahu anh'a Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının yanında mahremi olmadan yolculuğunu yasakladı dediği haber verildi. Yani az önce aktardığımız hadisteki gibi, Ebu Said'in hadisi gibi. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh, bazı kadınlara yetişti ve dedi ki her birinizin mahremi yok. Bu hadis müslimin şartına göredir. i̇bn İbban taha ve Behaki rivayet etmişlerdir. Yani burada Ayşe radıyallahu görüldüğü gibi aslında mahremsiz yola çıkan Kadınları uyarmaya gidiyor. Bazıları bunu, işte Ayşe Radyalanha, kadınlar topluluğunun hacca, yani yanlarında mahrem olmadan toplu bir şekilde hacca gitmelerine fetva vermiştir diye aktarıyor, sahtekarlıkla yapıyorlar. Burada böyle bir lafız yok. Gidiyor, hani sizin mahremleriniz nerede diyor. Yani Ebu Said'den işittiği hadise binaen onları uyarmaya gidiyor. Nitekim İbn-i diyor ki bir rivayetin ardından, Ayşe Radyalanha, Ebu Said el-Hudri Radyalanha itham etmedi. Yani onun rivayetinde de suçlamadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin hepsi de adul ve güvenilirdir. Ancak Ayşe radıyallahu Ha her birinizin mahremi yok derken şöyle demek istedi. Her birinizin beraber yolculuğa çıkacağı mahremi yok. Allah'tan korkun ve her biriniz yanında mahremi de bir erkek olmadan yolculuk etmesin. Evet, yolculukta hızlı yürümek. 423 olur rivayet? Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a'dan. İnsanlar Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yolculuğun zorluğundan şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için dua etti ve buyurdu ki, size hızlı yürümenize tavsiye ederim. Bunun üzerine hızlı yürüdük ve yolculuk bize hafifledi. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Bezzar, Ebu Yala, İbn-i Zeyn'e, i̇bn i̇bn Hakim, taberan Evsat'ta, Ebu Naim, Tıbbun Nebevi'de, Beyhaki, Sünen'de ve El-Adab'da rivayet etmiş, Elbani Sayha'da, Muhbir bin Hadde, Sahil-i Müsnet'te de tahriyye Demek ki yolculukta hızlı gitmek, hızlı yürümek e, yolculuğu hafletiyor. Yani e, burada beden terbiyesiyle alakalı bir şey olduğu için Ebu Naim bunu nebevi nebevide zikrediyor. Yani yolculukta hızlı yürümek e, daha kolay, daha hafletici olarak zikrediliyor. İbadet maksatlı yolculuk ancak üç mescid için yapılabilir. 424 numaralı rivayet Ebu Hureyre Radyalan dedi ki, Tuğr'a doğru yola çıktım ve Kabe el-Ahbar ile karşılaştım. Onunla beraber oturdum da o bana Tevrat'tan anlattı. Ben de ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet ettim. Ona rivayet ettiklerim arasında şunu da söyledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İçinde güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem aleyhisselam o günde yaratıldı, o günde yeryüzüne indirildi. Sevdesi o günde kabul edildi, o günde öldü, kıyamet o günde kopar. Cuma günü bütün hayvanlar şafaktan güneş doğuncaya kadar acaba kıyamet kopacak mı diye korkularından kulaklarını verir, dinlerler. Yalnız cinlerle insanlar bundan gafildirler. Cuma günü bir vakit vardır, Müslüman bir kimse o vakitte namazda olur. Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah mutlaka dileğini verir. Kab dedi ki o faziletli vakit senede bir gündür. ''Ben de hayır, her cuma öyle bir vakit vardır.'' dedim. Bunun üzerine kap, Tevrat'ı okuyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiş dedi. <gülüyor> Ebu Hürer radiyalan dedi ki, oradan ayrıldıktan sonra Basra bin Ebi Basra el Gıfari'ye rastladım. ''Bana nereden geliyorsun?'' dedi. ''Ben de Tuğur'dan.'' dedim. ''Bunu duyunca, oraya gitmeden önce sana rastlasaydım, gitmezdin. Yani seni engellerdim ben.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Üç mescikten başka yere ziyaret maksadıyla sefer yapılmaz.'' Mescidü Haram'a, bu mescidime ve İliya, yani Kudüs Mescidine yahut Beytül Makdis'e Ebu Re'dvan dedi ki daha sonra Abdullah bin Selam radıyallahu her hastadım ona kabul ahbarla buluştuğumu kendisine cuma günündeki faziletli vakti söyleyince onun o vakit senenin bir gününde olur dediğini anlattım. Abdullah bin Selam radıyallahu anh, yalan söylemiş dedi. Yani yanılmış manasında kullanıyordu onlar biliyorsunuz kezibe ifadesini. Ben de kabın Tevrat'ı okuduktan sonra evet o hayırlı vakit her cuma günü vardır dediğini söyledim. Abdullah bin Selam radıyallahu anh, Ka doğru söylemiş. O vaktin hangisi olduğunu biliyorum dedi. Onun hangi vakit olduğunu bana söyle, benden gizleme dedim. Abdullah bin Selam radıyallahu anh, o cuma gününün son vaktidir dedi. Benden nasıl cuma gününün son vakti olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman bir kimse namaz kılarak o vakitte bulunursa buyurdu. Dediğim vakitte ise namaz kılınmaz dedim. Yani cuma gününün son vakti az önce bahsettiğimiz işte ikindi namazının artık sonrasında güneşin sarardığı yani güneşin batmak üzere olduğu vakitler böyle dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Selam radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmadı mı? Oturup namazı bekleyen kimse namazı kılıncaya kadar namazla sayılır. Dedi. Ben de evet dedim. Abdullah Radyalan o işte böyledir dedi. Yani o vakitte oturarak beklersen, mescitte beklersen zaten namazla sayılırsın. Bu hadis Bukhara ve şartlarına göredir. İbn-i Bişan Emali'de, Malik Muatta'da, Şafii Müsnedi'nde, İbn-i İbnü İbn-i Hakim, Ziyar-ı El-Muhtare'de, Ahmet, Nesai, Ebu Davud, Mucem'in Begavi, Ebu Yala, şub İman'da ve Sünen'in de Beyhaki rivayet etmişler. İrval Galide Elbani Sayıl Müsnet de Muhbil Bin Hadi tarih etmişlerdir. Evet hadisin başlıkla ilgili kısmı güç mescitten başka bir yere ibadet maksatlı ziyaret e, yasaklanıyor. Yapılmaz deniyor. Mescidi Haram İlya Mescidi e, Mescidi Nebevi İlya Mescidi veya Beytül Mahdis Evet burada ee, rihal ifadesi geçiyor olması lazım. Yani burada şey geçiyor mesela. La tu melul yani binekler hazırlanıp gitmek ee, yani yolcular binekler hazırlayarak gitmek. Diğer bir lafsında daha kısa olarak gelen lafsında la tuşetdur rihal yani e, Palanlar bağlanmaz. Yani hayvanların, bineklerinin palanları bağlanmaz. Ancak şu üç mescid için e, bağlanır. Ancak böyle yolculuk yapılabilir diye geçiyor. Yani yolculuk hazırlığı yapılarak ibadet maksatlı yolculuklar ancak bu üç mescide söz konusudur. Çünkü bu üç mescide kılınan e, iki rekat, bir rekat, bir namaz, yani tek bir rekatı, başka yerlerde kılınan namazlardan kat kat üstün olduğu defaatle Hadislerde bildirilmiş. Yani Mescid-i Haram'ın farklı, mescid Nebevi farklı, Nebevi'nin İlya, Kudüs Mescidi'nin farklı. Buralar aynı zamanda itikaf yapmanın meşru olduğu mescidlerdir. Yerleşim yerinden çıkınca, dönünceye kadar namazı kısaltmak. Bunu bir sonraki derse bırakalım. Çünkü artık namazın ahkamı ile ilgili bölümler geliyor buradan itibaren. Bunlar birbirle bağlantılı gelsin. Bağlantı kopmadan sonraki derste devam edilsin inşallah. 425 nolu rivayetle devam edeceğiz. Subhanekellahü ve bihamdik ve eşhedü en la tevahdeke la ente ve esteğfiruke ve töbü